anlıyoruz hadisler. Murat. Şimdi hadis derken Allah Resulü vesselam'ın fiili, kavli, eftalini anlıyoruz değil mi? Evet. Sünnet derken de sahabenin sünneti olabilir, tabiinin sünneti olabilir. Yani takip edilen yolu olabilir. Evet. Hadis derken Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın fiili, kavli, eftalini anlıyoruz. Şimdi böyle anlamayan var mı yani bu başlıktan farklı bir şekilde anlaşılan mı var da bunun için mi bunu konuşmak gerekiyor? Şimdi Hacı abi demin şey yaptı da yani tamamen hadislere güvenilmez öyle mi anladım? E, değil bakın şimdi kendiniz anlatın da. İlk defa caminin avlusunda karşılaştık arkadaşlarla. Evet. evet. İsterseniz işin mahiyeti daha iyi, anlaşılsın He, hocam, şey. Tamam. Ben meraklıyım. Maşallah. Diyaretlerinde emekliyim. Evet Arkadaşların birisi dibimdeydi Bir namazda. Bu şekilde malum el bağladılar. Ben, ben çıktıktan sonra arkadaşa sadece, bizim Türkiye'de Hanefiler, Şafiler var daha çoğunlukta. Evet. Şafiilerin hani bilirden farklı Kıldığı, e, kıldığını evet. biliyoruz, gördük. Bunu arada görüyorum ama bu hangi mezhebin hükmü? Merak ediyorum diye Sor. Ben sordum. Yani maksadım o. Tamamdır. Evet. Bu da bir araştırma merakından kaynaklanıyor. Doğru, Çünkü çok... İsna Aşeriyye, İmamiyye de aynı şöyle yapıyor. Bu da bir <gülüyor> aykırılık <ayni> yapıyor. <gülüyor> yapıyor. Malikilerin de meşhur kavli o imiş. Onu öğrendik. Bu hangi kavil, hangi mezhebe uyuyor bu hüküm diye ben sadece merakımdan sordum. Tamam. Öylece nasıl kim açtıysa ben cemaatin içerisinde itikadi konuların, mezhepler arasındaki itikadi konuların hiç duymamış kimseler arasında konuşulmasının faydalı olduğuna gani değilim. Yani, Evet. biraz da ehli olması lazım. Ha, ha, derece doğru. derece. Tabii ki. Ee, ben aşmamışımdır ama ötekileri bazı itikadi noktalara da kaydı şey konuşmalar. Evet. Bu arada yaşlıyım, ihtiyarım unutuyorum. Onu, onun için unutursam da kusura bakmayın şey olarak. <gülüyor> ee, ha, Kuran-ı Kerim cenab Hak vaat etmiş yapılacaktır. Esenbula inna nezelne zikre ve inna lehu hafizun. Dedim ben. Gerisine ne dedim bilmiyorum sizdiniz. E demek dedi bu hadisler zikri korunması vaat edilmemiş olduğu anlaşılıyor. Öyle mi diyorsunuz falan dedi. E benim düşüncem ayeti kerime de Kur'an-ı Kerim'in kıyamete kadar Korunacak. korunacağı, evet, vaat edilmiş. Nitekim de vakıa bunu gösteriyor. Yani dünyada bugün Kur'an-ı Kerimleri toplasanız, bir araya getirseniz belki yazı farkı vardır, şive farkı vardır ama kelime itibariyle falan aynıdır. Demek ki Cenab-ı Hak 1400 seneden beri korumuş. Korunacak. Hafızlar vasıtasıyla e, çok muttarda basılıp her evde bulunması sebebiyle artık daha başka ne gibi hikmetlerle o Cenab-ı Hak vaat etmiş kısaca. Korun, korunacak. Kıyamete kadar da korunacak. Onunla amel edilir, edilmez. Öyle devirler gelir gelmez. O başka. Fakat Kur'an-ı Kerim ortada. Hadislere gelince bizim bil. Benim aklımda kalanlar diyeyim. Yani yanlış varsa bu kusur benden şey değil. İlk sıralarda Hadis-i Şerifler ama şurayı unutmayalım ki böyle hadisler hakkında değişik rivayetler var hatta taarruz da var içerisinde böyle demekle hadisler e, hüküm almamız için e, gerekli değildir manası anlaşılmasın öyle diyenler de olmuştur ama e, edille şer'iye dörttür de çocukluktan öğretirler. Kitap, sünnet, icma-i ümmet, kıyası, fukaha diye. Yani şer'i hükümlerin delilleri evet. dörttür. Kitap, Kur'an-ı Kerim kastediliyor. Evet. Sünnet, malum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın feyli, kavli, takriri. Hadisinin tarifi budur. Evet. Feyli Rasul, kavli Rasul, takriri Rasul. Evet. Feyli biliyorsunuz yaptığı iştir. Eee gavli konuşu söylemesidir. Takrir Resulullah yanında bir şey yapılmış. Peygamber Efendimiz onu e, yasaklamamış. Demek ki tasvip etmiş oluyor. Evet. Yani yanında yapılmış tasvip etmiş. Bunlar hadistir. E, <gülüyor> demin dediğimiz gibi Muad Cebeli Yemen'e gönderirken orada ile hükmedeceksin demiş Peygamberimiz Aleyhisselatü yani Vesselam. Bu var. Kitapla. Kitapta bulamazsan, sünnetle onda da bulamazsan işte adımla demiş. Peygamber Efendimiz de bundan memnun olmuş. Demek ki Kur'an-ı Kerim birinci kaynağımız. Sünnet-i Şerife ikinci kaynağımız. Bundan sonra eğer açıkça bir nas yoksa veya nas'ın manası açık değilse, müştehitlerin öyle her rastgele benim de aklım var, benim de kafam çalışır diyenlerin değil, bu İslam alemince itikadına, takvasına, ilmine, o işin ehli olduğuna inanılan kişilerin iştihad yapmak suretiyle yeni çıkan hükümlere Yeni çıkan meselelere hüküm <gülüyor> getirmeleri, işte bu. Çok geniş bu. <gülüyor> Buna da Kur'an Kerim izin Müsaade. vermiştir. Evet. Çünkü meseleler, meseleler kıyamete kadar. Kur'anın ahkamı kıyamete kadar bahkidir. Kur'anın içerisinde her meseleyi açıktan açık anlatmak için onun karşı cilt olması lazım yeni meseleler çıktığı zaman ne yapacak? Mesela örnek verelim. Biz şimdi arabayla geldik buraya. Bir trafik diye bir şey var. Bu 150 sene evvel var mı? Yok. Esas Kur'an-ı Kerim'in prensipleri onun ışığı, hadis-i şerifin koyduğu sünnetin verdiği ışık göz önünde bulunarak, onlardan ilham alarak, trafikle ilgili hükümler hakkında da alim, İslam alimleri bir şey söylemek e, zorunda kalıyorlar. İki kişi geliyor, ihtilaf ediyor trafik konusunda. O zaman alime ne, düşen nedir? Elbette ki kendi ilmi bilgisi içerisindeyse ona o, o meselenin dini tarafını e, açıklamaktır. E şimdi hadis-i şerifler Kur'an-ı Kerim'de vaat edildiği gibi Allah tarafından korunacağı e, Bilmiyorum, böyle bir vaat yok. İlk sıralarda ayetlerle hadisler karışmasın diye de yazılmamış. İlk sıralarda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında hikmetini böyle ileri sürüyor, sürüyorlar. Ayetler üzerinde titizlikle durulmuş. Hadisler ezberlenilmiş. Bir de zamanın e, her zamanın kendine has tarafı vardır. Araplarda ezbercilik çok o zaman için, yani okur yazar değiller ama ezbercilikleri üstün. Soylarını, dedelerini, dedesinin dedesini vesaireyi çok iyi ezberliyorlar. Ezbercilikle savaşları da, savaşlar olunca bu konu bence şey değildi ama öyle, öyleymiş çıktı neyse ben tura bakmayın. Belki de gereksiz bir daha doğrusu öncelikli meseleler varken bunun e, ilgi duyanlar, arkadaşlar ne, neydi, ne kadar bilmiyorum. Başlatıp bitirelim benim aklımdan geçenleri. O savaşlarda 70 tane hafız Kur evet. şehit oldu. Kurallar. O günkü hafızlar da şimdiki hafızlar gibi değil. Yani hafız dediğin zaman o zaman Kur'an'ın hem lafızlarını ezbere bilen hem de ekseri ahkamını bilen, alim yani. Biz de şimdi hafız dediğimiz zaman teyp gibi çocuğu biraz da sıkıştırarak tilmiş evet. şeyi kastediyoruz. Ama okuyor da içinde ne var onu bilmiyor. Onun için de çok çalışması lazım. o ki hafızlar böyle değil. O zaman ashabı ileri gelenleri tarafından işte böyle hatlerde hafızlar giderse yarın e, ne olur halimiz falan gibi endişeler meydana gelmiş hadisler e, hangi tarihte oluyor bilmiyorum peygamberimiz tarih zamanında Abdullah ni Hamir yazmaya başlamış bazı tereddütler belirmiş Peygamber Efendimiz'e de sormuş böyle böyle yazayım mı? yaz demiş ona izin vermiş ama yakın değil Yakın değil zaman geçtikçe elberleyen bilenler ortadan kalkmış İhtiyaç da durmadan art, artıyor bu sefer hadislerin toplanılmasına hem ihtiyaç olmuş hem de herkes tarafından bu kabul edilmiş Bizim meşhur kütübi sittenin e, toplayıcıları daha a, a, asır sonradır, yani daha sonradır. İhtiyacı bineğe. Onlardan hepsinden Allah razı olsun çok emek çekmişler. Yer yer köy köy şey şeyi dolaşmışlar. Doğru hadisleri yani ezberde kalanları yazmak için bu kütübi Sitte böyle meydana gelmiş. Hepsi ayrı bir şey tarihleri birbirine yakındır. En bu Buhari'dir. Ondan sonra Müslim, işte diğerleri gelir. Fakat gayet tabii ki şurada şimdi Hoca Efendi bir konuyu işledi. Kaç kişi varsa diyelim ki yüz kişi vardı. Bu yüz kişiye biz ellerine birer şu kadar kağıt ve kalem versek Hoca Efendi ne dedi? Özetleyin desek herhalde birbirine aynı olan hiçbir kağıt çıkmaz. Yani insanlar dinler, din hafızaları aynı değildir. Önem verdiği noktalar, kelimeler aynı olmayabilir. Birbirinin aynı olmaz. O zaman birbirinden farklı bir ifadeler ortaya çıkar. Ben acizane, hadisi şeritlerdeki o birbirinden farklı rivayetleri başta bu şekilde iddia ediyor benim kafam. Öyle yatıyor. Ne, ne derece muhterber olduğunu bilmiyorum. Ee, şimdi eğer hadisi de Kur'an gibi Kur'an gibi Cenab-ı Hakk'ın hıfz himayesindedir dersek bunun delili ne olur onu bilmiyorum. Belki hepimizin bilgisi mahdut. Benimki de öyle elbette ki ee, bilmediğim bir şey karşıma çıkarsa Allah razı olsun ha. derim. Evet hocam. Ama bu şey değildi yani. Bir bakıma bir de, az evvel söylediğim gibi esas buraya gelişimcisi filan sebebi evet. değil. Ee, Gayri ihtiyeri açıldı. dedi de arkadaş e, ben orada bir şey demedim. O zaman dedi ki bu böyle olunca hadislerin e, hıpsedilmesi vaadi olmamış oluyor dedi. Ben bana göre öyle demedim. Çünkü cemaatten tamam. de bazı kimseler vardı. Tamam hocam. Onu e, o, geri ha. Ben hiç seslemedim. Hatırlarsın hiç seslemedim. Şimdi dibimde olduğu için ben ona söyledim. Gayri ihtiyarı başkalarda da ilk duydu. <gülüyor> <Evet. gülüyor> mesela bu. Anladım hocam. <gülüyor> Bitirdik mi hocam? Bitti. Tamam. Şimdi ben bu e, bu mevzuda dört tane başlık aldım sizden. Bunlara cevap vereceğim. Evet. Yalnız hocam şunu ifade edeyim. Günümüzde yaşanan, uygulanan, anlatılan en güzel şekliyle hocamız ifade etti. Günümüzde olan şekliyle. Hatta inanın ki bir adım daha ileride ifade etti. Fakat burada hocamızla yani toplumsal olarak hocamızın da talebeliğinde öğrendiği bilgi olarak böyle. Fakat hocamızla burada ayrı düştüğümüz bir iki yer var. <gülüyor> Bunlardan bir tanesi Kur'an'ın korunduğu fakat sünnetin korunduğuna dahil bir bilginin ulaşmadığı böyle bir bilginin ortaya çıkmadığı kendi deyimiyle ki güzel bir ifade ama böyle bir bilgi bize ulaşırsa biz buna tabii ki kabulüz ve bunu kabul ederiz dedi. Birinci Yer burası ve asıl mevzuda bu. Çünkü sünnetin korunmadığı iddiası, e, bu hocamdan kaynaklanan bir iddia değil. Toplumumuzun ölçülerinden kabul edilen bir şey. Yani toplumumuzda böyle bir anlayış var. E, Kur'an vahyi Allah'tan geldi. Bunun içindekiler farz, ameli farz. <gülüyor> Sünnet Resulullah'ın sözü, fiili, takriri. Bununla amel edersen sevap etmesen de bir günah yoktur şekliyle günümüzde okutulan kitaplar böyle diyor. Fakat e, burada biz e, böyle düşünmüyoruz. Bu sade dermisini. Çok ben önemli bir Ben bitireyim hocam inşallah. Evet, şu şu kadarı söyleyiyorum. Ee, o diyenlerden değilim ben arkadaşlarım. Yani sünnet. Şimdi. Kudaydım. Kur'an ve sünnet geleceğim Bizim hocam. en önemli kralımızdır. Evet. Evet. E, oraya da geleceğim. Evet. Kur'an ve sünnet korunmuştur. Vahidir. <gülüyor> E, Necim suresi 1-2-3. ayette Rabbimiz bu zikri biz e, Resul ve arzusundan konuşmaz. Onun konuşup ve söylediği şey ancak kendisine vah yollandır diyor. <gülüyor> Necim suresi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. O Resul ve arzusundan konuşmaz. Onun konuşup söylediği neymiş? Vahiymiş. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sabah kalkıyor fecirden sonra sabah namazını kılıyor. Cebrail bana geldi sabah namazını talim ettirdi diyor. Bu Kur'an'dan bir ayet mi? Hadisten bir sünnet mi? Hadisle geliyor değil mi? Evet. Peki Cebrail'in geldiği ne oluyor? Vahiy oluyor. Vahiy oluyor. Kur'an'ı Kerim'de sabah namazının vaktini belirten bir ayet var mı? Ne zaman kılacağım? Sonraki gün diyor yine Cebrail bana geldi. Sabah güneşten hemen önce sabah namazını kıldırdı. Ey Muhammed bu ikisi Sabah namazının vaktidir dedi Evet Görüldüğü üzere sabah namazının Vaktinin tespitine Cebrail aleyhisselam geliyor Şimdi ikinci bir ayete bakın Sünnetin vahi olmadığını Düşünürsek korunmadığını düşünürsek Bir ayeti kerimede de Zina eden mümin kadına Zina eden mümin erkeğe acımadan Yüz tane şiddetli sopa vurun Ayet bu kadar Ve acımayın diyor Acıma duygusu Allah'ın hükmünü uygulamanıza engel olmasın diyor. Şimdi değerli kardeşlerim sünnet vahiy olmasa korunmamış olsa bu insanın neresine vuracağız? Hangi sopayla vuracağız? Bu insana zulmetmiş ve katili olmuş oluruz. Bu hadisi şerifin ayeti kerimenin tefsirinde hadiste Allah diyor eslent kabilesinden razı olsun. Bunun üzerine diğer kabileler kendisine, kendilerine dua edilmediği için Allah Resulü'ne bakışı bakışıyorlar. Dua bekliyorlar. Cebrail bana geldi, Estent kabilesine dua etmemi istedi diyor. Görüldüğü gibi bir duada bile, bir kabileye bir duada bile Cebrail aleyhisselam geliyor. Ve daha Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah'a itaat edin. Resuluna itaat edin Sahi Buhari'de İbni Abbas Allah'a itaat Kurandır, Kur'an'a itaattır diyor Resuluna ise sünnete itaattır diyor Abdülaziz Binbas sünnete göre hareket vacip onu inkarsa küfürdür Risalesinde şöyle diyor diyor ki eğer sünnetin korunmadığını vahyi olunmadığını söyleyen kişi diyor Allah'a iftira etmiş olur diyor bilinçli olarak bunu söylüyorsa neden? Çünkü Allah diyecek ki Allah'a itaat edin Resuluna da itaat edin diye bir mevzuda ihtilafa düşerseniz tartışırsanız o ihtilafa düştüğünüz tartıştığınız meseleyi Kur'an'a götürün ve sünnete götürün diyor Allah Kur'an'ı Kerim'de. Nisa suresi 65 ve 59. ayetler Şimdi Allah'u Azza ve celle korunmamış vahiy olmayan tahrif edilmiş bir şeye mi bizi havale ediyor? Şimdi düşünün sünnet korunmamış, vahiy değil tahrif olmuş. Ama Allah da ihtilafa düşünce çözümü orada arayın diyecek bize. Bakın Abdülaziz Bin Bazı Rahimullah sünnete göre hareket vacip, inkarsa küfürdür kitabında 21. sayfasında diyor ki sünnetin korunduğuna, vahiy olduğuna en büyük ispat budur diyor. Allah'a itaat edin, Resul'una itaat edin. Dini bir mevzuda ihtilafa düşerseniz Allah'ın kitabına götürün ve Sünneti Rasulunun Sünnetine götürün. Şimdi Sünnet korunmayacak, tarif edilecek ama e, Allah tarif edilmiş korunmamış bir şeye bizi havale edecek. Bu mümkün değildir. Haşa Allah'ın şanına yakışmaz zaten. Ve kıyamete kadar bağlı. kıyamete kadar korunacak. Diğer bir delile baktığımızda sefere çıktığınızda namazı kısaltınız. Uzun namaz nerede değerli kardeşlerim? Beş vakit namaz günde farz mı? Farz. Farzlığını ispat eden ayet var mı beş vakit? Yok. Yok. Neyle bize ispat ediliyor? Yok. Sünnetle. Peki sabah namazının iki rekat farz olduğu ayet var mı? Yok. Yok. Neyle ispat ediliyor? Sünnetle. Sünnetle. İki rekat sünnet olduğu ayette var mı? Yok. Yok. Neyle? Sünnetle. Öğlen namazının dört rekat farz olduğu ayet var mı? Yok. Neyle farz ediliyor? Sünnetle. Bak ismine de farz diyoruz. Rabbimiz Kur'an'ı Kerim'de zekat verin diyor. Yüzde ne kadar verileceği Kur'an'da var mı? Nereden, neye farz kılıyor bunu? Resul'un hadislerinde, Resul hadislerinde. Alimler, hadisçiler bunları getirerek diyorlar ki Kur'an-ı Kerim ve sünnet korunmuştur. Çünkü zaten bunlar demese bile Rabbimiz Kur'an'ı Kerim'de diyor ki bu zikri biz indirdik koruyucusu biziz. Bunu bazı arkadaşlarımız, hocalarımız zikri sade Kur'an olarak alıyor. Zikir, vahiy olunan umum vahiyinin ismidir. Örneğin, Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, Cuma için nida beyan olunca alışverişi bırakın Allah'ın zikrine koşun diyor. <gülüyor> Namaza ne diyor Rabbim? Zikir. Zikir diyor. Namazın teferruatı var mı Kur'an-ı Kerim'de? Yok. Yok. <gülüyor> nida var mı Kur'an-ı Kerim'de? Nida ezan çağrı var mı Kur'an'dan nereden geliyor bu Sünnetin. Sünnet'ten kim bunu farz kılıyor Sünnet kılıyor çünkü Rasul heve ve konuşmaz onun konuşup ve söylediği şey ancak kendisine vahy yollandırılıyor değerli kardeşlerim sahih Buhar'da bab var bab Buhari bab başlığı atmış hadisler vahiydir hadisler korunmuştur. Cuma için nida beyan olundu. Alışverişi bıraktık zikre koştuk. Cuma namazının iki rekat farzı, ismi farz. Kur'an-ı Kerim'de var mı? İki kıyam, iki rükû, iki secde Kur'an-ı Kerim'de var mı? Nereden bunlar geliyor? Sünnetten geliyor ama ismine de farz diyoruz. Daha buna benzer nice ayet ve hadisler vardır. Ben muhtasar olarak alıyorum. <gülüyor> muhtasar olarak bunu alıyorum. Kur'an-ı Kerim mücmel bir kitaptır. Beyan edense Allah'ın elçisinin sünnetidir. Allah'ın Resuludur. Beyan eden. Nahl suresi 44. ayette kendilerine indirilen bu kitabı beyan et diyor. Kitabı beyan etme görevi Allah'ın Resuluna verilmiş. Mücmel dedik. Kur'an-ı Kerim'de salah kelimesi ne anlama gelir? Dua anlamına gelir. Namazın kendisi de bir duadır. Ama bu duanın beş vakit namaz şeklinde olacağını yine bize sünnet açıklıyor değerli kardeşlerim. Ve Kur'an-ı Kerim'de sefere çıktığınızda namazı kısaltın der. Namazın uzunluğu da yoktur. Nasıl kısaltılacağı da yoktur. Yine bunu bize sünnet açıklar. Ayşe validemiz diyor ki önce namaz iki rekat farz kılındı. Kur'an'ın dışında diyor. Nisa suresi 102. ayet. Nerede farz kılınmış? Sünnetle iki rekat farz kılınmış. Sonra seferde namaz iki rekat olarak kaldı. Hadar'da dört, savaşta tek rekata düşürüldü diyor. Bu Rabbinin Resuluna bir emridir diyor. Ve Allah'ın kullarına da bir ruhsattır. Allah'ın ruhsatını geri çevirmeyin diyor. Allah'ın ikramını geri çevirmeyin diyor. Buna benzer daha birçok ayet ve hadisler ki... Binbaz Rahimullah'ın burada yaklaşımı çok kesindir. Ee, diyor ki Allah Kur'an-ı Kerim'de ihtilafa düşüldüğünde Allah'a, Kur'an'a ve sünnete havale ediyor. Eğer sünnet korunmamış ve vahiy olmamış olsa Allah bizi asla ona havale etmezdir diyor. Birinci yönü bu. İkinci yönü ise değerli kardeşlerim üzerinde ihtilaf edilen şey illa vahiylikten çıkmaz. En çok ihtilaf Sünnet üzerinde mi edilmiştir? Kur'an üzerinde mi? Kur'an üzerinde. Kur'an üzerinde. Kur üzerinde. Bak ayeti kerimeye. İnciye de İnşallah. Bak şimdi e, şeye. Eee İhtilaf Kur'an'ı zikredin. İhtilaftaki ayet ihtil ayetlere kendilerine apaçık deliller indikten sonra ihtilafa düştüler, bölünüp parçalandılar. Kendilerine apaçık kitap geldikten sonra bölündüler ayrılığa düştüler. Topluca Allah'ın ipine sarılın. Buna benzer Kur'an-ı Kerim'de 39 tane ayeti kerime var değerli kardeşlerim. Hadiste de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Kur'an'ın üzerinde kalpleriniz ülfet ederse okuyunuz. Onda ayrılığa düştüğünüzde dağılınız aranıza şeytan gelmiştir. Neyin üzerinde ihtilaf edilirmiş? Kur'an'ın üzerinde. Kur'an'ın üzerinde ihtilaf edilmesi Kur'an'dan kaynaklanmaz. İnsanların kendi nefislerinden kaynaklanır. Şeytanın onlara etkisinden kaynaklanır. Samimiyetsizlikten kaynaklanır. Bilgisizlikten kaynaklanır. <gülüyor> Bildiğini unutmaktan dolayı kaynaklanır. Bunun için illa unutulmuş olan veya üzerinde ihtilaf edilmiş olan şey vahiylikten çıkmaz, korunmadan çıkmaz. En çok ihtilaf edilen, şu anda benim firistimde hemen ayet numaralarını verebilirim. En çok ihtilaf edilen şey Kur'an üzerindedir. Bütün ihtilaf eden grupların kaynağı, delili de Kur'an olmuştur. Ama bu Kur'an'dan değildir. Yine Kur'an-ı Kerim'e döndüğümüzde, ahsap suresinde Rabbimiz, ey peygamberin zevceleri, evinizde okunan kitabı ve hikmeti dinleyin diyor. İbni Abbas Sat bin Ebu Vakkas, İbni Mesud, 24 tane sahabe, kitaptan kasıt kuran, hikmetten kasıt hadistir diyor. Neymiş okunan şey? Evinizde okunan kitabı ve hikmeti dinleyin. Şimdi bir ayette hikmete okunan diyor. Bir ayette kitap ve hikmeti yazdırdık diyor. Bir ayette kitap ve hikmeti öğrettik diyor. Bir ayette kitap ve hikmeti indirdik diyor. Bu hikmeti okuttuk, öğrettik, yazdırdık, indirdik. Ayetlerinin tümünde hemen yerlerini firistimde var verebilirim. Umum sahabe icmayla hikmet sünnettir diyor. Allah'ın Resuluna indirilen hadistir diyor. İbni Abbas diyor ki, kitaptan kasıt şu iki kapağın arası. Hikmetten kasıt da Allah Resuluna indirilen sünnettir diyor. <gülüyor> Demek ki bu hikmet okutulan öğretilen, dinlenen yazılan ve indirilen şey bunların her biri, her biri birer ayet bu hikmet ayetlerinin tümünde ilim eli, sahabe tabiin, tebe tabiinin tümü hadistir diyor hadis indirilmiş, hadis öğretilmiş hadis okutulmuş hadis yazdırılmış değerli kardeşlerim şimdi bu konuda her bir başlık üzerinde bir ayrı bir sohbet yapmak gerekiyor ama muhtesar olarak bunları geçiştirelim. Hadisin yazılıp yazılmadığı mevzusuna gelince hocamın da buyurduğu gibi Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın söylediği her şey umum sahabe yazmaya başlıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ayetlerle hadislerin karıştırılmaması için hadis yazımını durduruyor. Kime? Umum sahabeye durduruyor. Fakat kendisi yedi tane katip. Ebu Said el-Hudri, İbni Mesud, İbni Abbas da bunlardan biridir. Yedi tane özel katip tutuyor. Her söylediğini yazdırıyor. Hatta sahabenin birisinin Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yazmadığını görüyor. Daha önce her şeyi yazıyor. Bakın hadise değerli kardeşlerim. Sahi Buhari de bu hadis. Yazmadığını görüyor. Ey falan kişi. Neden yazmıyorsun diyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. Bazen diyor bizimle şakalaşırsın gülersin. Yaz yaz diyor. Allah'a yemin olsun ki diyor. Ben vahiyinin dışında gülmem şakalaşmam bile diyor. Allah'ın Resulü'nün gülmesi şakalaşması bile neymiş? Vahiy, Vahiy değerli kardeşlerim. Vahiy. Yani Allah'ın Resulü'nün şakası gülmesi gülmeşetli <gülüyor> dahi neymiş? Vahiymiş değerli kardeşlerim. Rasulun gülmesi dahi vahyi. Ve o özel yedi tane katibe yazdırıyor. Sahih-i Buhari birinci cilt sayfa otuz veda hutbesi nakledildiğinde sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü ezberleyemiyorum. Ebu Said el-Hudri ey Ebu Said elini kullan elini diyor yaz diyor. Ve değerli kardeşlerim Allah'ın Resulü hadisleri yedi tane özel yazımı iyi olan katibine yazdırmıştır. Kur'an-ı Kerim gibi yazılmış kayda alınmış, korunmuş ve kıyamete kadar da korunacaktır diğer bir şey ki e, hocamın Muaz bin Cebel'i e, Yemen'e gönderme hadisi e, hocam e, bu hadis İbni Buharide diye karıştırdı İbni Mağca'da şöyle ey Muaz sen Yemen'e gidiyorsun gittiğinde neyle hükmedeceksin Allah'ın kitabıyla onda bulamazsan senin sünnetinle onda da bulamazsan kendi içtihatımla İbn Mace bu hadis zayıftır diyor. Sahih olanı Sahih-i Buhari'de 3. cilt e, 1321. sayfa. Abdullah İbn Mesud radıyallahan İbn Abbas Peygamber aleyhi vesselam Muaz bin Cebeli Yemen'e vali olarak tayin etti. Muaz'ı deveye bindirdiğinde deresinin yuralından Medine sokaklarına kadar çekerek götürdü. Ey kardeşim Muaz sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Bu meşhur Muaz hadisinin aslı bu. Sahih Buhari 3. cilt 1321 numaralı sayfa. Aynen oradan naklediyorum. Ey Muaz sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Oraya vardığında önce onları Allah'ı birlemeye davet et. Bunda sana itaat ederlerse Allah'ın onların üzerine günde beş vakit namazı farz kıldığını emret. Bunda da sana itaat ederlerse Allah onlara yılda bir ay orucu emrettiğini farz kıldığını emret. Bunda da sana itaat ederlerse zenginlerine ömründe bir sefer haccı farz kıldığını emret. Eymaz bunda da sana itaat ederlerse Allah'ın zenginlerin üzerine zekatı farz kıldığını emret. Ey zekat alırken ne malın çok iyisini al ne de kötüsünü al. Çok iyisini alırsan aldığın kişinin kalbini nifa düşürürsün. Çok kötüsünü de alırsan e, verdiğin kişiye faydası olmaz diyor. Bu hadis sahih Buhari'de. <gülüyor> sahih Buhari'de bu hadis 7 yerde var değerli kardeşlerim. Bir başka yerde yine 1424 numarada burada da yine aynı hadisi Ey Muaz sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Sadece bu rivayette başında Ey Muaz seni vali olarak tayin ettim. Oradan gelirinle borçlarını ödeyeceğim diye. Muaz radıyallahu anh çok yumuşak kalpli, yumuşak huylu birisiydi. Biri ona geldiğinde kimseyi geri çeviremezdi. Borç bulurdu, gelenin işini görürdü. Bundan dolayı da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona onu vali olarak gönderiyor. Burada da yine bu hadiste de valinin belli bir aylık karşılığında geçimini idame ettireceği karşılığında meblağ verilebileceğinin şeyidir. Bu Muaz bin hadisi de bu değerli kardeşlerim. Sahih Bukhari'de, Müslim'de zayıf olan İbn-i hemen zayıf olanın arkasında yine İbn-i Maca olan bu rivayeti de koyuyor. İbn-i Maca ona zayıf diyor. Şeyh Albani Rahimullah yine o İbn-i zayıf diyor. Sebebi şu... Ey Muaz... Neyle hükmedeceğim? Allah'ın kitabıyla... Onda bulamazsan... Senin sünnetinle onda da bulamazsan... Değerli kardeşlerim... Kitapta sünnette olmayan şey zaten nedir? Dinde yoktur zaten... Şimdi veda hutbesine bakın... Maide suresi 3. ayet iniyor... İlk inen ayet hangi ayet? İkra... En son inenin ayet... Maide suresi... İnne dine indallah İslam ayeti inince... Yaşlı sahabeler ağlamaya başlıyor. Genç sahabeler seviniyor. Sevinmelerinin hikmeti sorulduğunda diyorlar ki dinimiz kemale erdirildi, din tamamlandı. Kafirler artık bize zarar veremezler. Siz neden üzülüp ağlıyorsunuz? Tamamlanan dinin peygamberi içimizden alınır diyorlar. Bugün için dininiz tamamlandı. Ey Ayşe, şahit ol. Ayşe validemizi yüksek bir yere çıkararak <gülüyor> Ey ashabım Sizi cennete götürecek Cehennemden kurtaracak her şeyi anlattın mı? Anlattın Havada uçan kuştan Yerde gezen karıncadan misal verdin mi? Verdin İki efendili bir köleden misal verdin mi? Evet Helaya giriş çıkışınız Çıktıktan sonra nasıl temizleneceğinizi, Su bulamadığınızda anlattın mı? Anlattım Şahit ol Rabbim şahit ol Rabbim, şahit ol Rabbim diyerek yarın bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz diyor. Değerli kardeşlerim din tamam. Kur'an ve sünnette eksik hiçbir şey yok. Hocamın da değin, değindiği gibi çağdaş meseleler var. Yani aslı isim olarak kitap sünnette bulamamakla beraber hükmen yine kitap sünnette var olan şeyler. Örneğin ee, Yalova müftüsüyle bir konuşmamız oldu. Bana diyor ki kitap sünnette her şeyin olduğunu söylüyormuşum. Bizim Abdullah kardeşimizle bir konuşması <gülüyor> olmuş. Telefon etti bana. Evet dedim hocam. Bana dedi at yarışının ayetini hadisini getir dedi. Ganyan mı? Ganyan. Stel <gülüyor> kardeşler bakın. Ganyan olarak isim olarak bulamazsınız. Hükmen arayacağız bunun delilini. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. İbn Mace Mukaddime 19. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki atlar üç şey için kullanılır. Nefsiniz için. Allah için. Şeytan için. Nefsiniz için olan sırtına yük yükleyip ailenize çocuğunuza yiyecek getirmeniz. Allah için olan Allah'ın yolunda onları koşturmanız. Şeytan için olansa birbirleriyle yarıştırarak üzerinden para almanız. Ganyana hadis mi bu? İkinci olarak yine sordu. Kuzey kutbunda nasıl namaz kılacağız? Sahih-i Müslim ikinci ciltte değerli kardeşlerim. Allah Resulü'nla geliyorlar. Öyle beldeler ve öyle zamanlar var ki namaz vakti girmiyor. Hayır ve bereketsiz zaman gelecek diyor. Öyle bir zamanda var olan zamanı beşe bölün, beş vakit namaz kılın diyor. Onun için değerli kardeşlerim bakın. Borsaya hadis var Sahih-i Müslim'de. Borsaya. Ömer zamanında geliyorlar. Ey Ömer diyorlar. İnsanlar mal kabz etmeden kendi adlarına yazılı bazı senet ve çekleri alıp satıyorlar. Bunlar diyor ribadır. Kabz olunmayan mal alınıp satılmaz. O borsadaki kağıtların hepsini toplattırıyor Ömer radıyallahu. Anh. Değerli kardeşlerim, hadis vahi değil diyeceksiniz. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam dağdaki çobanların bina yarışına gireceğini kafadan mı söyledi? Hadis vahi değildir diyeceksiniz. Körfezin işgal edileceğini, körfezin yanacağını Allah'ın Resulü nereden biliyordu? Hadis vahi değildir diyeceksiniz. Türklerle Müslümanların, Cengiz Han'la Müslümanların savaşacağını Resulullah nereden biliyordu? Hadis diye değil diyeceksiniz. Sineğin bir kanadı altında zehir, diğer kanadı altında ban zehir taşıdığını nereden bilecekti? Hadis vahi değil diyecektiniz. İbrahim Aleyhisselam'ın kavminin neler yaptığını hadislerle nasıl haber verecekti? Hadisin zaten anlamı eski ve yeni. Şerii tanımını az önce yaptık. Hadis eski, eski bilgilerden haber verir. Adem aleyhisselamla Musa aleyhisselamın tartışması kaç sene önce oluyor? Şey Musa aleyhisselam, Allah Resulü aleyhisselatu vesselam'dan tarihi bilgiye göre 20 bin yıl önce Allah'ın Resulü 20 bin yıl önceki bir olay nereden biliyordu? Nereden biliyordu? Hayır. Hayır. Hatta ne diyor Musa? Adem'in yakasına yapıştı. Ey babacığım neden günah işledim bizim cennetten çıkmamıza sebep oldun? Ne diyor Adem? Bana Allah'ın daha ezeli ilmiyle takdir ettiği kaderinden dolayı beni yargılıyor musun? Ne diyor Allah Resulü? Kardeşim Musa'ya şey babam Adem kardeşi Musa'ya delille galibe çaldı diyor. Nereden biliyordu Allah Resulü bunu? ile biliyordu. Onun için değerli kardeşlerim daha şu <gülüyor> Burada benim 32 sayfa var. Hadisin vahiy olduğu geçmiş ümmetlerden haber verdiğine dair 32 sayfalık değerli kardeşlerim sohbet var. Hadisin e, lügat anlamı neymiş? <gülüyor> eski ve yeni. Yani eski bilgilerden haber vermiş. Günümüzdeki o günkü bilgilerden haber vermiş. Gelecekteki olaylardan Kıyamet haber vermiş. Kıyamet gününden haber vermiş. Konstantin'in fethedileceğini Allah'ın Resulü nereden biliyordu? Kur'an'da var mı? Sahih hadis. Yok işte hep hadis bunlar. Hep hadis bunlar. Ve insanlar halbuki bunu şey gibi yani vahiy gibi amel ediyor ama vahiy edilmiş gibi de ediyor. Şimdi şunu ayıracağız değerli kardeşlerim. Hadisler vahiy. Hangi hadisler? Sahih hadisler. Hocamın muhtemelen kastettiği burada uydurma hadisler var mı? Evet. Dinde helal belli haram belli ne yapmış din helal haramın hepsini belirtilmiş her kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve izzetini korumuştur her kimde benim adıma yalan nispet edip uydurursa ateşteki yerine hazır olsun evet uydurma hadisler vardır yalan hadisler vardır ama bunu da alemlerin rabbi korumuştur muhafaza etmiştir ki değerli kardeşlerim sahte peygamberler gelecek kaç tane 63 tane nereden biliyordu Resulullah altını üç tane sahte peygamber gelmeden kıyameti beklemeyin diyor onlar diyor Kur'an'a yalan iftira ederler bakın Kur'an'a bile yalan iftira edecekler Kur'an'a bile uydurma şeyler nispet edecekler ama Allah Kur'an'ı da sünneti de korumuştur kimin için korumuştur arınmak isteyenler için korumuştur arınmak istemeyen deve ayetini okur küfrü artar Değerli Kardeşlerim ayeti kerimede diyor ki bu kitap bir kısmının imanını artırır bir kısmının küfrünü artırır. İmanını artırdığı kimler? İman edenler. Küfrünü artırdığı kalbinde fesat olanlar. Müteşabih ayetlerde aynı değil midir? Ali İmran suresi 7. ayette bu kitabın bir kısmı muhkem bir kısmı müteşabih. Muhkem olanlarda helal haram bildirilmiştir müteşabih olanların tevilini, yorumunu Allah'tan başka kimse bilmez dinde rasih olanlar bu da Rabbimiz denir deyip üzerinden okuyup geçerler Ebu Davud'da Allah Resulü buyuruyor ki ey Ayşe müteşabihlerle uğraşan birini gördüğünde Allah'ın gazabına uğramıştır ondan yolunu ayır diyor özünü ayır diyor çünkü o Allah'ın gazabına uğramıştır ne demek niye anlattık bunu müteşabihler boşuna mı indirilmiş İmtihan için indirilmiş değerli kardeşlerim. Küfür, kalplerinde küfür, isyan, asilik olanların isyan ve asilerini ortaya çıkarmak için indirilmiştir. Onun için bu kitap, bu sünnet vahidir ve Allah'ın bir izniyle de kıyamete kadar korunacaktır. Ama sahihleri, burada hocamla aynı şeydeyim, sahihleri, uydurmalar, zayıflar vardır. Bunları da Allah razı olsun Süneni Ebu Davud'un 4. cildinde gelen hadiste her yüzyılda bir müştehit gelir dine sokulan bidat ve hurafaları temizler temiz bir din bırakır onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine karşı ayete bak her kim sözünü Resulullah'ın sözünün üzerine geçirirse amellerini batıl eder hangi ayet? Hicr suresi 1, 2, 3 ayetin inişine bakın yememe günü temim oğullarından bir kabile Allah Resulü'nü görmeye geliyor görmeye geliyor Ebu Bekir radıyallahu an diyor ki şimdi çıkıp görsünler Ömer de diyor ki radıyallahu an. hayır diyor istirahat ediyor şimdi istirahat etsin daha sonra çıksın aralarında bunu konuşurken Allah'ın Resulü içeriden dışarı çıkıyor şu iki tartışanın yüzünden Kadir gecesinin zamanı bana bildirildi bu tartışmadan dolayı unutturuldum ve sözünüzü Resulullah'ın sözü üzerine geçirmeyin ki amellerinizi batıl edersiniz de farkına varmazsınız. bu ayeti duyan sahabe ortalıktan kayboluyor bir Allah Resulünün dikkatini çekiyor, soruyor sahabe evinde zayıflamış ey adam ne bu halin ey Allah Resulü bilirsin benim sesim yüksek çıkar senin sesinin üzerine çıkmasından korktuğum için senin karşına gelmiyorum orada tefsirde diyor ki bundan kasıt yüksek ses çıkma değil. Allah'ın Resulunun bir sözü, bir hükmü, bir beyanı varsa varken insan kendisinin veya bir başkasının görüşünü onun üzerine geçirmesidir, getirmesidir diyor. Ve içinizden birbirinizi seslediğiniz gibi de o Resulü seslemeyin diyor. Ahsap suresinde Allah ve melekler Resuluna salat ve selam getirirler diyor. Siz de ona salat ve selam getirin. Onun ismi anıldığında Allahümme salli ala Muhammedin diye veya sallallahu aleyhi ve sellem diye anılması gerekiyor değerli kardeşlerim. Hocamızla çok farklı düşüncemiz yok. İfade şekillerimiz biraz farklı olabilir ama hocamın da dediği gibi illa bunun konuşulması gerekmiyordu ama Allah'ın takdiri böyle tatlı bir e, konuşma içerisinde namazla ilgili e, Buna, şey e, namazla ilgili bilhane inşallah onu da örtelim. Hocamız meraklı. Bitti, hocam bu bitti, Muaz bitti. hadisini ben size takdim eden Bunu bir okuyun siz. İhtiyarım gözlük. He. bu <gülüyor> <Sahi> Buhari hocam. <gülüyor> Siz e, okurken öyle aklıma geldi ama hafızaya tam kullar, e, güvenemeyiz diye ben bir şey söyleyeyim, sözünüzü evet. de kesmek doğru olmaz, evet, o başka. Burada haç zikredilmiyor. Ha, Diğer, rivayetler var Diğer rivayetlerde var hocam, var var, Şimdi vereyim mi onu çare. da? Yok gerek yok. Ruvayet Dedim da ya da beş tane rivayet var, işte evet. bir, var. Hı -hı. bir şey var. Bu şey bu, <gülüyor> malum ben onu Evet hocam. El yazımda yazmışım. İstersen evet. bir yazı Yol, çıkarabilirim. Yoldur. Doğrudur hocam. Evet. Muazzin. Fakat peki şimdi bazı meseleler var. Bu hocam. Bunları <gülüyor> insanlara açıklamak zorundayız. Yani Tabii. karşımızdaki insanın aklına geliyor. Hı. Aklına gelen bu soruyu. Eğer bir ben Çağat'tan kendi adıma söylüyorum. E, Şurada da o çöz, Çözmek onu... O düşünceden kurtarmak Tabii. lazım. Şurada da bir rivayeti var, 83'te. Hocam, heh. Beş tane var burada, bu Buhari'de, Müslim'de dört tane, İbn-i Maca'da da bir tane. <gülüyor> Muaz bin Cebel, Muaz bin Cebel. Evet. Yani. <gülüyor> İbn-i Abbas'tan geliyor, Ebu Hürer'e'den geliyor. Öteki. İlk baktığımızda i̇bn Abbas'tan geliyor. Evet, İbn Abbas'tan ben şimdi bakmadım gülüyor. ama evet. ben onu çünkü tamam. bir yazımda yazmışım. Buhari'de beş tane var. Evet. Arkadaşlar eğer yanlış anlaşıldıysa ben önemli kısmını bir daha tekrar ediyorum. Efendi iyi bir vaiz. Allah selamet versin. Hı hı. E, bu bir kabiliyet meselesidir. Ve konuşması da imanları takviye edici mahiyette en güzel şekilde diyeyim. E, hepimize de lazım olan bu. Yani dine hizmette de bu. Fakat... Bana öyle geliyor ki hadisin hadisin vahiy olduğunda burada oturanların hiçbirisinin tereddüdü yok. Çünkü bir kelimeyle 33 tane falan e, delilim var falan dediği doğrudur onların hepsi ama zaten başta okuduğumuz ayeti kerime Es-semü billah ve me'yan tıkuhanil heve Inhuve <illa> yuha. <vahyuyuhu> evet. Bu ayet varken <gülüyor> biz bunun dışında bir daha başka şey düşünebilir miyiz? Tabii. Ki. Zaten edileşerîyi anlatıkan da <gülüyor> kitap, <gülüyor> sünnet, icma-i ümmet, gıyas fukaha, De şer'i delillerin, şer'i hükümlerin delilleri bunlardır dedik. Dolayısıyla bunda bir tereddüt yok. Had hadisler vahidir, bilhassa dini konularda olanlar. Peygamberler masumdur. Onların beş sıfatı vardır. Birisi de ismettir. Dolayısıyla peygamber kendi vazifetiyle ilgili konularda Allah tarafından korunuyor demek. Masum bu. Masum bir çocuklara falan deriz de kor korunuyor manasında. İsmet sıfatı. Evet. Dolayısıyla o görevlendirilmiştir. Cenab-ı tarafından din tebliğ edilecektir. <gülüyor> Elbette bunu en dürüst, en doğru e, Allah'ın rızasına en uygun şekliyle tebliğ edilecektir. Bu yönde vahiy olduğunda şüphe yok. Ama şimdi oradaki kullanılan kelimeler herhalde yörelere göre falan değişiyor. Bunda tereddüt olmadığına göre Peygamberimizin aleyhisselatü vesselamın söylediği söylediği Söylediği gibi korunabilmiş mi meselesi var. Bak var. Söylediği, değil şüphe yok. Fakat söylediği, söylediği gibi korunabilmiş mi? Şimdi bunu şöyle misal verelim. Misal verelim. Ben arkadaşın elinde tekrar edilmiş yazı gördüm. 7-8 tayfa. Meraklıyım dedik ya. Bir bakayım. Baktı. Koy bıraktı gitti. Zaten bunlar vakti işkiliydi. Şey baktım. E, namazda ellerin nereye konacağı ile ilgili. Şimdi o şey elgende vardı o. Gittim ben tefsir ettirdim. Kendi dosyama koydum. Çünkü merham var, merham. Şimdi orada orada ellerin ellerin bu şekilde yapılması bileye rüsul diyor. Rüsul o, o hadisler var. Rüsul bilektir diye de Ayşe oraya şey etmiş konulmasına dair hadis-i şerif var. Başka bir rivayette sahabilerden şu anda ismi hatırma gelmiyor. Dedim ya yaşlıyım. Ben diyor şöyle yaptıydım. Peygamber Efendimiz geldi şöyle yaptırdı diyor. O bir şey de var. Yani 7 8 tane falan bunlar var. Peki pek şimdi şu soru geliyor akla. Evet Bu değişik rivayetler Malum Şafi'ler böyle yapıyor. Buna dahi yani. de rivayet var. Şimdi seni böyle bir var. turda bırakmıyorsun. Geleceksin devamlı biz yani, de geleceğiz. Tamam bunu Bunları konuşacağız o, o, hocam. İnşallah. <gülüyor> <şeyden> inşallah. <gülüyor> i̇nşallah Şimdi böyle bir turda yok. Tamam Hanefi'ler yapmıyor. Şafi'ler yapıyor. E, o şeyde de var siz de yapıyordunuz. Evet, evet. Peki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun üçünü de mi söyledi? <gülüyor> yoksa onun söylediği aynıyla korunamadığı için sonra da gelen insanlar mı bu ihtilafa düştüler? Buna ne cevap vereceğiz? Yani peygamber aynı şeyi, aynı mesela hakkında <gülüyor> üç tane ayrı birbirinden farklı rivayet mi söyledi? Söz söyledi? Yoksa onun söylediği tam korunamadığı için bu rivayetler kitaplara mı geçti? Derse bir adam mesela. Ona da mi? hemen biz de ha, cevap biz veririz hocam. Söyleyeyim. Bak Bir dakika, bu şeyi tamamlamasız. Buyur, buyuruz. Kütüb-i sitte muteberdir diyoruz değil mi? Bukhari Müslim sahih, diğerlerinde zayıf da sahih de var ama muteber. Peki İbn-i o zayıf hadis nasıl geçti? O zaman sahihinin iyi korunamadığının delili olmaz mı bu? İbn-i kendisi söylüyor zaten zayıf olduğunu. Efendim? O hadisi zayıf oldu İbn-i kendisi söylüyor. Şimdi hocam, şöyle bir cevap. Evet. Buyurun. Şey, hayır, yani, cevap vereyim mi? Aslında bu <gülüyor> benden ziyade Müslümanların meçelesi diye evet. konuşuyoruz biz bunu. Şey değil. Evet. Birbirini <gülüyor> nakz eden hadislerin hangisi doğru olduğu eğer bir tanesi aynen Kur'an gibi soydursa, korunsaydı Kur'an'ın ayetlerinin bir rivayette şöyle, öteki rivayette de şöyle diye Hiçbir tane ayet gösterilebilir mi? Gösterilemez. Neden? İhtilaf yok. Aynı ile korunmuştur. Ama hadislerde birbirinin nakz eden, Arapçası taarruz, Türkçe'de çelişki. Sakın şeyinize zarar vermeyeyim. Öyleyse ben konuşmam. Ama şöyle siz e, anlayışlı insanlarsınız diye söylüyorum. E, i̇manımız Allah'a çok şükür hepimizin çok sağlamı. Ne, ne bahtiyar insanlar buralarda doğuşanlar korunma meselesi ayrı korunma meselesi ayrı peygamber efendimizin sözünün aynıyla vahiy olma meselesi ayrı aynıyla vahiy olduğunda şüphe yok ayet-i kerime böyle diyor. Onun da teferruatı E ve tevallahu resule vesaire gibi 33 tane delil var. Evet. Ama e, peygamber efendimiz aynı meselede aynı meselede <gülüyor> birden mı i̇şte hocam bak Şafirlerin kimi doğur Atıyoruz, doğru. Şimdi onu atıyoruz doğru. bir Hayır üretiyoruz orada kendimiz cevap veriyoruz Ona şimdi cevap vermek evet, gerekiyor Evet İmam Malik şöyle demiştir Hiçbir hadis yoktur Ki ikisi birbirine muhalif olsun Bunun birisi Ya uydurmacı bidatçılar tarafından Uydurulmuştur ya da zayıftır Yahut da siz anlamıyorsunuz İmam Şafir Rahimullah Şöyle buyurmuştur hiç iki rivayet yoktur ki birbirine tezat olsun. Bunun biri zayıftır, biri sahiptir. Veyahut da siz anlamıyorsunuz. Tıpkı şunun gibi, Hacer-ül Esved Allah'ın sahilidir. Bu hadis müteşabihtir. Hadisçiler tarafından bu açıklanmıştır. Kur'an-ı Kerim'de de buna benzer ayetler vardır. Hiçbir hadis yoktur ki rivayet yoktur. ikisi birbirine tezat olsun. Asla böyle bir şey yoktur. Olsa olsa görünüşte olabilir. Ancak insanların görünüşte. Ne gibi? Ayet gibi. Az önce onu konuşuyorduk. Adamın birisi diyor ki, <gülüyor> Fetih Suresi 10. ayet, Şerif'ten tövbe almaktır diyor. <gülüyor> birisi diyor ki, Allah'ın Resuluna beyat etmektir. Şimdi bu ayet hakkında iki farklı görüş çıktı diye bu ayet vahiy olmaz mı aşağı? Yani vahyinin aslından kaynaklanmıyor bu sorun. İnsanların kendi anlayışından kaynaklıyor. Vehbi Yavuz'la kitapçılar çarşısında bir mevzuya girdik. Bu Bursa İlahiyat'ta <gülüyor> profesör kitabı da var biliyorsunuz. Namaz kitabı da var. Cuma mevzudunda kitabı var. Dedi ki bana aynı hocamın bahsettiği gibi yani bu eski hocalarımız usulde bunları okumuşlar. Ama e, isabet yönü zayıftır. Var He, yani? Şimdi şöyle diyor ki bak diyor eğer diyor hadis vahi olsa şöyle rivayet nasıl olur diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor secdeye gitmiş secdeden kalktığında alnı kanamış Ayşe Valdemiz gidip alnını silmiş İmam Şafi demiş ki hanım dokunduğu için namazı bozdu İmam Azam da demiş ki hayır kan çıktığı için namazı bozdu hocam hadis mi tabi ki sahih hadis mütevatır olarak geliyor hocam dedim önce siz bu hadisin yerini bulun 6 ay uğraştığı sonra aradı dedi ki kusura bakmayın böyle bir hadis yok. yani önce bir varsayımla bir şey koymamalıyız ortaya ...beyyineyle, delille bir şey koyulmalı. Aa, şu delilden bu delil. Kur'an-ı Kerim'de, Maide süresindeki ayette... ...Allah'a iman e, edenler, Allah'tan korkun. Allah'a yaklaşmak için vesileler arayın. Ayetinde 11 tane ihtilaf şekli var. Şimdi ayette ihtilaf var diye haşa bu ayet vahiy değil mi? Bir kısım insan demiştir ki bak akla da ne kadar güzel yatıyor... Ey iman edenler Allah'tan korkun Allah'a yaklaşmak için vesileler arayın Bu vesileden kasıt Kendisiyle teberruk edilen Mübarek yerlerdir diyor Kabe, Mekke, Medine, Kudüs'tür diyor Çünkü haremde kılınan bir vakit namaz Sahir yerlerde kılınan Yüz bin vakite denk Birisi diyor ki Alimler şeylerdir diyor Çünkü Allah'tan en çok onlar korkar Bilmiyorsanız zikir eline sorun Ayetini getiriyor bak yine İhtilafına delil de ayetten getiriyor Bir başkası diyor ki Salih ameldir Hangisidir? Sünnet bu ihtilafı ortadan kaldırır Ayşe validemiz rivayet ediyor Allah'ın Resulü akrabalarını ve kızını topladı Ey kızım Fatma Ben peygamber kızıyım diye Sakın bana güvenme Nefsini Allah'tan satın al Salih amellerine devam, devam et diyor Allah'a yaklaştıran şey neymiş? Salih amel Kul bana farzlarıyla yaklaşır. Ben kulumu nafileleriyle ile severim. Ben kulumu sevdim mi gören gözü tutan eli olurum diyor. Ne ile yaklaşırmış kul Allah'a? Farzlarıyla. Allah kulunu neyle severmiş? Nafileleriyle. ile. Eğer Allah'a yaklaştıran direkt sebep peygamberler olsaydı. Peygamberin amcası ne? Nasıl öldü? bu Talip şirk üzere öldü. İbrahim'in babası müşrik olarak. Lut'un karısı müşrik olarak. Nuh'un oğlu müşrik olarak öldü. Demek ki önce salih amel. Sonra Kabe'nin teberrüü var. Sonra peygamberlerin şefaati var. Sonra salihlerin faydası var. İman edip salih amel işleyeceksin. Ayetin açıklaması evet. budur. Yani değerli kardeşlerim, şu anda bu konuya girecek olursak, en çok üzerinde ihtilaf edilen şey e, Kur'an'dır. Kur'an ayetleridir. Müsaade eder misiniz? Yani hocam Burada, o dört rivayet ayet, yoktur. Hayır bir dakika. Burada Kur'an-ı Kerim'de ihtilaf yok. Kur'an-ı Kerim'de değişik lafızlar yok. Evet, Oradaki kelime vesile. Tek kelime. Evet. Ama tefsirinde anlayış farkı var. O başka, ha. hadisler başka. Hadisten bir örnek verelim buna. Hadislerden örnek yiyin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Göğüs üzerine bağladığı sahip. Böyle, mi, böyle, mi, Bu var. Dedi, böyle mi dedi? Böyle mi dedi? E, ondan sonra rüküden kalktıktan sonra Böyle yapılacak mı dedi. Hı hı. Peki bu Peygamber Efendimiz'in cemaat ashabının önünde yüzlerce defa namaz kıldı. Eğer bunlar tam konuşursa en doğrusu bir tane olması lazım değil bir mi? Bir tane zaten hocam. Nasıl en bir doğrusu bir tane zaten. O zaman ötekiler nereden çıkıyor? Ötekilerini siz amelinizi bulup getireceksiniz. Bak şimdi Kuran-ı Kerim'in laf-sen tefsir anlamına gelen değil delillerde de var. Mesela bir ayette diyor ki bir iki meseleyiz. Biraz daha ya, ya, ben anlatamadım. Dur şimdi ben sana Kur'an'da kuran Kerim'de ihtilaf olsa iht... ve şey yerine başka kelimeler kullanılır. Ona ihtilaf Ayşe, denir. Kur'an'da ihtilaf yok. Yok. Üzerinde ihtilaf edilen dedi. Tamam. Ama o anlayışlar mıdır? <gülüyor> Yüzlerce yüz bin tane tefsir yazılmıştır. Eğer tefsir anlayan <gülüyor> tefsir yapan adam Kur'an-ı Kerim'den anladığını doğruca ortaya koyduysa di diğerlerinin tekrar yazılmasına ne gerek var? İnsanların anlayış farkı farkı var. Bazı meselelerde var ki o zaman 500 sene evvel anlayamamıştır müfessir. O da bir insandır. Ama yeni bir şey çıktığı için şimdi izah etmiş olabilir. O tefsir farklı. İnsanların anlayışı birbirinden farklı. Ama Kur'an'ın metninde kelime olarak hepsi aynıdır, iptilaf yoktur. Hadis-i şeriflerde kelime farklılığı var. Bunun birisi doğru, öteki yanlış veya bir izahı gerekir. Neyse. Tabii. O, onu bulmak Tabii, var lazım. Işte, var evet. hocam. Mesela, o zaman şöyle yapacaksınız. Siz kendi namaz kılma şeklinizi bir hadislerden araştıracaksınız. Evet. Bakalım var mı yok mu? Şimdi hocamın demek istediği şu. Yani böyle de var gelmiş. Böyle, böyle. de var gelmiş. Hangisi doğru? İhtilaf orada. Bu ben ona değil diyorum. hocam. Evet. ben değil. He. Sahabi gördüğünü rivayet etmiş. <gülüyor> Şimdi çok yorgun olan bir insan böyle tutar. Normal böyle tutar. Bunun sahabi yüzlerce kez görmüş. Böyle de tutmak var, bu da var. Bunlar birbirine ne çelişir ne ihtilaf Ama Kur'an-ı Kerim'de mesela biz insanı sudan <gülüyor> yarattık diyor. Bir e, çiğnem yarattık diyor. Son Mutfeden meriden de yarattık diyor. Şimdi bunu hangisinden yarattık? Aynı mantıkla bakarsak Kur'an'a da inkar ederiz. Bu ihtilaf değil işte. Şimdi onu <gülüyor> şöyle, ona şöyle dersek akıl buna muhalefet eder mi? çıkar mı? Kur'an-ı Kerim'de insanın yaratıldığına dair dediğiniz gibi değişik kelimeler var. Yok ben sadece insanınkine örnek verdim. Topraklar üstüne istediğim... de söylemedim. Onlar başka. <gülüyor> i̇nsanın yaratılışında o safhalardan geçmiş olamaz Şimdi o işte bak, ihtilaf değil. Zaten bunu kabul ediyoruz. Ha. Ben de diyorum ki, namaz kılarken böyle de görmüş bir sahabe, böyle de görmüş. Hepsi sayı-senetle gelmişse, sayı bunu bir de beş vakit, kez o, o. Şimdi böyle de tutar, böyle de tutar. Bu, Bu caizdir dedi. Kur'an-ı Kerim'de ihtilaf yok. O belli yani. Derinde de durmaya de gerek yok. Işte. O Peki, dedim hocam veda hutbesinde, ben size iki emanet bırakıyorum diye bir tamamlanan çok önemli Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerifi var. Birisinde kitap ve sünnet diyor, birisinde ehl beytim diyor. Bunu da biliyorsunuz bir başka mezhep sahipleri de onu ileri sürüyorlar. Hangisi doğru? Ben size, size Kur'an'ı bıraktım diyor bile. Ve aynı rivayet aynı yerde. Evet. Evet. Bunu da söylüyor. E peki bunlar, bir hutbede bunun üçünü de mi söylüyor? Arkadaşlar? Bir hutbede bunun üçünü de söyleme ihtimali de var. Nasıl? Niye öyle Söylemiştir çünkü ki? devamlı yineler. Artı böyle bu hutbenin hmm. bir kere geçtiği de sabit değil. Belki daha fazla da geçmiş. Ama veda, Mehmet veda, veda şu, şu veda, ayetlere bak. Veda unutmasın diye veda geçiyor bu. Tabii onlar da vardı şimdi yani... E, bu bir ihtilaf değil. Sahabe bunun duyduğunu ve ziyadesiyle anlatan da olabilir. O o zaman, şimdi tekrar tekrar edelim. Birisi kalkarsa ben demiyorum. Sünnet Hocam o birini getireceğiniz o diyecek o zaman. Siz birinin adına demeyin. Siz kendi düşüncenizi koyun. Ben makul bir cevabını alırsam <gülüyor> Ari, o makul cevabını edeceğim. vereceğim ben. İkna Siz onu getirin yani. ben onu ikna ederim. O Mehmet bir dakika bak. O kitübü de <gülüyor> üç tane var. Veda hutbesinde diyor. Orada rivayet öyle. Veda hutbesinde diyor. Ama tabi. Peki hocam size şöyle bir soru sorayım. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynı hutbede. Evet. Ben size Kur'an'ı bıraktım. Evet. Ben size Kur'an ve sünneti bıraktım. Evet. Size İki ağırlık size bıraktım. Ehli, hü, e, beytimi, beytimi bıraktım. ve sünneti hasabımı şey, bıraktım. O, o zaman o, Bunu söyle, bitireyim hocam. Evet. Bunu söyleme ihtimali yok mu? ihtimali varsa rivayetin de o şekilde olması gerekmez mi? Ben de sana onu söylüyorum. Hayır, o hocam, olur. Hayır niye? Hocam, niye niye, niye şekilde gelmiş? Eğer muhafaza aynı ile yapıldıysa, yani bir keypten aktarma gibi yapıldıysa senin dediğin gibi kitapta da öyle olması lazım. Ehl-i sünnetin ulemasının şurada icması var. Kur'an'ın lafızlarıyla direkt indirilen mutlak lafızlarıyla korunmuştur. Sünnetse lafızlarıyla ve yani Mane, hem, hem hem hem hem manasıyla ama lafızları Kur'an gibi böyle yazılarak korunmamış manasıyla korunmuş. Bu zapt eden sahabeye göre değişir ama sonuçta Sünnetin korunduğu bunun e, e, ehli Sünnet üzerinde icma var. Şimdi o dediğimiz ya inle nahmun zikre ve inne lahafuzun diyor İnna. diyor. evet. Bu ayeti kerimedeki zikir konusunda. İmam Şafi'den tutun, mezhep alimleri, hadis alimlerinin hepsi buradaki zikirden kısık Allah'ın kitabı, peygamberin sünnetidir diyor. Bakın bu konuda icma var. Bunu hem de yani e, geçmişte o e, bazı kimselerin dediği gibi tut, daha ilerisinde bir hazm bile bunu söylemişler. İyi yani kardeşim de Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'de <gülüyor> hiçbir farklı kelime ihtilaflı olarak bir kelime, bir de şöyle olabilir diye geçmediği halde. Geçiyor hocam, geçiyor örnek verdi. Bak, yani, şimdi bak, de bak. O, tefsir o. Onu tefsir de, vermeyeceğim. De, bak, direkt. bak. Tefsir, <gülüyor> İbni Abbas tavus gelerek şöyle dedi: Allah'a yemin olsun ki ben şu Kur'anı okuyorum, birbirine ihtilaflı ayetler görüyorum. Ebu Bekir radıyallahu dedi ki: Onlara söyle bakın nelerdir mesela bir ayette diyor ki Allah unutmaktan beridir bir ayette de diyor ki biz onları unuturuz Muhin radıyallahu anh şöyle dedi Erzuki'den İbni Abbas'dan şöyle demiştir bir ayette diyor ki o gün onlar birbirinden kaçar yine bir ayette diyor ki o gün onlar birbirlerini ararlar yine başka bir ayette diyor ki o kafirler necistir onlardan uzak durun mescitlerinizden, mescitlerinize sokmayın yine bir ayette diyor ki onların kadınları ve kestikleri size helaldir Yine bir ayette diyor ki Allah e, onları cehennemde unutacak. Yine bir ayette diyor ki Allah unutmaktan münezzehtir. Yine bir ayette diyor ki Allahu Azza ve Celle sura üflediğinde yer ve gök ehli olacak. Yine başka bir ayette diyor ki ikinci ve üçüncü sura üfleyecek. Allah'a yemin olsun ki ben bunları anlamadım. Tam burada 80 tane böyle ayet getirmiş. Bana torar mısın? Bunu, ben ne, sana ne, niye soruyorum? Ebu Bekir'in cevabına bakıyorum. Hayır. Ha, şimdi bak şunu diyorsunuz hadislerde ihtilaf olduğunu varsayıyorsunuz. Lafızlarında tenavvat dediğimiz şeylerde. Mesela bir ayette diyor ki hüküm olarak bak lafız olarak değil sizden biriniz 20 kafirle savaşacaksınız. Bir ayette de diyor ki iki kafirle savaşacaksınız. Ayetlerde nasih mensuh yok mu? Ha, Sünnette yok mu? Sünnette de olur tabii e, yani. tamam. Ha, olay bu zaten. İşte buraya getirdim sizi. Kur'an'da da hocam sünnette de nasih ve mensuh var. Kur'an'da da nasih ve mensuh var. Kur'an'da asla ihtilaf yok. Sünnette asıl vahide asla ihtilaf ve muhalefet yok. İmam Şafir, Rahimullah'ın İbn Ahmet bin Hanbel'in buradan görüşlerini okudum sana. Hiçbir hadis yoktur ki ikisi birbirine muhalif olsun. Ha burada sahabe anlamamış. Bak şimdi Ebu Bekir buradan cevap veriyor. Sura üflendiğinde Gök ve yer ehli helak olacak. Diğer ayeti getiriyor. Allah'ın diledikleri müstesna. Yani dört büyük melek müstesna. Sonra ikinci sur, üçüncü sur. Sonra Allah onların ruhunu kabzedecek diyor. Yine diyor ki ate. Ben yine Kur'an-ı Kerim'de dağınık bilgi görüyorum. Örneğin İblisi diyor Arap suresinde okuduğumda. Sadece Allah ile konuşmasını anlıyorum. Bakara suresinde okuduğumda da cennetten çıkartıldığını anlıyorum. Hadislerde de aynı. Ayrı sen bu göbek mevzusunu. Sadece eli bulursun. Bir başka rivayette onu tamamlayan bir rivayeti bulursun. Kur'an'da da aynıdır. Sünnet. Çünkü ikisinin menşei de vahiydir. İkisi de Resulullah'ın dediği gibi korunmuştur. Ne demek? Şimdi bir söz üretiyoruz. Acaba Resulullah'ın dediği gibi mi korunmuştur? Bu cümle hangi alimlere ait hocam? Hangisi? Ee, acaba Resulullah'ın dediği gibi mi korunmuştur? Tabii ki Resulullah'ın dediği gibi korunmuştur. Allah'ın Resul'ünün buyurduğu gibi korunmuştur. Allah koruyacak bunu koruma altına almıştır. Hangi ayetle sabit Kur'an'ın sünneti? Ee, bu zikri biz indirdik koruyan <gülüyor> koruyucusu biziz diyor. O zikirde sünnetin dahil olduğunu Zikirden nedir? sade Kur'an'ın ne? De, Delilin ne? Zikir tefsirdir. şey, getir, o, şey o hikmetleri zaman, getir. Yüce Allah ne diyor? Bilgin abi söyledi kaçırmışsınız hocam. E ayetten. Nida edildiğinde Allah'ın zikrine koşun. Koşun cuma <gülüyor> zikrine. Cuma. Bakın Cuma evet. suresi evet. cuma. Namazıyla beraber zikir. Tabii ki. Bunları ben tesadüratıyla anlattım. Biz sana zikri indirdik. Evet. insanlara indirdiğimizi açıklayasın diye. diye. O zaman burada zikrin değişik manaları var. Şimdi var. Tabii. Değişik, değişik, değişik manaları var. var. Tek tek ayetlerden Kerim Zikir olarak geçer. Namaz da zikir olarak geçer. Hakim is salateli zikri. Sünnet de ayrıca, zikir olarak geçer. Ayrıca Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden bazılarını tesbih alıp vizanın veya kalben söylemek de zikir olarak geçer. Evet. O zaman zikrin... Tesmih almadan söylemek. <gülüyor> o şey, e, e, bit at diyenlerin sözü. O zaman zikrin diye. tanımı ne? Zikrin tanımı, biz sana zikri indirdik, koruyucusu da biziz. Şimdi bu zikrin bir tanımı var, indirilmiş değil mi? Evet. Başka bir ayet-i kerimede ne diyor hocam? Biz sana zikrini <gülüyor> ve zikmeti indirdik. Evet. Peki kitabın yanında indirilen bu hikmet ne? Kitaba anladık, bu indirilmiş hikmet ne? Bu da indirilmiş. Şimdi bu sıfat tanımısı değil, hikmetli kitap değil mi? Kitap ve ay ve ile ayrıca hikmetliye geliyor. Peki burada indirilen ne bir ortaklık var? Zikir, kitap ve hikmetin ortak adımı? Yoksa zikir, kitapsa hikmetten ayrı üçüncü bir şey mi? Hikmetin çok geniş manat var benim e, aklımda kalan. Şu o mağaraları hemen verin. <gülüyor> Şimdi bir, hikmet indiriliyormuş. Bakayım. Hikmet de hadis dahil midir desen de dahildir derim. Yani hikmet... O zaman hadis de korunuyor. Hikmet, hikmetli söz deyince, hikmetli söz. Hadisten daha önce akla gelecek bir şey var mı Şimdi bir? hikmetli söz de var da benim burada ıstılahtaki hikmeti kaptırıyorum. Evet. Konumuzla alakası da olan yönünü. İndirilen hemen özelliğini koyalım. Ayet-i Suresi'nde geldi. Evlerinizde Allah'ın okunan, Allah'ın ayetleri bak okunan ve hikmeti hatırlayın. Demek mi bu hikmet sünnet. evlerde de okunuyormuş neyse. Sünnet işte. Heh, Peygamber o zaman şimdi sözü, hadis-i şerifler yani. Peki bu da korunuyorsa, o zaman <gülüyor> sünnet olmuş olur olacak? Bakın hikmetin sünnet olduğuna dair İmam Şafii'den tutun. Yine Ehl-i Sünnet üzerinde icva var ki bunun dersini yapıp... Ehl-i Sünnet'ten başkasından <gülüyor> alacağız mı? <gülüyor> Efendim? Ehl-i yok, Sünnet'ten yok. başka delile gideceğiz mi? Yok. He? Yok. yok. Gitmeyeceğiz Niye, değil ne? mi? Gideceğiz ki. He iyi. Hicaferiye falan Şiye'ye. Biraz seninle konuştuk galiba. Gideceğiz mi oralara doğru? Yok. Eheheheh. Tamam. Biz anlaştık seni hocam. Ben merak, merak olarak... Yani <gülüyor> o, ulasa. Onların kitaplarını da okudum. Sünnet da vahidir. Da. Sünnet korunmuştur. Sünnet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın... Sünnet korunmuşu sonraya bırakacağız. Ben ona imha evet. evet. Sünnetin vahiy olduğunda Kur'an-ı Kerim'den <gülüyor> bir ayete okuduktan sonra başka üzerine konuşmaya gerek yok. Nasıl? Sizin bir iki diyeyim, kıssan aklediğim. Evet. Kıssan aklediğim iki tane. Bir tanesi Büyük Abdullah abi. bin Mübarek'ten gidiyor. Diyorlar ki ey Abdullah bin Mübarek bize bir sürü hadis naklediyor. <gülüyor> Ama o piyasada olan uydurma hadisler ne olacak Abdullah İbnü Mübare'ye uydurma hadislerden soruyorlar. Verdiği cevaba bakın. Siz Kur'an'da mı? bu zikri biz indirdik, biz koruruz. Bakın hadislerden sorulduğu halde verdiği cevaba. Allah'ın öyle araştırmacı alimleri var ki sahihini zayıfından tek tek ayırırlar ve Allah böyle korur diyor. Bu bir. İkincisi meşhur meşhur halifelerden Harun Reşid var. Onun döneminde bir tane Yahudi 3. cildi yerine koy. <gülüyor> bu Yahudi tam <gülüyor> asılacak diyor ki ben diyor sizin peygamberiniz adına binden fazla hadis uydurdum diyor. Uydurma hisleri var. Bakın var. Şey diyor ki Harun <gülüyor> Reşit'teki <gülüyor> itikada bakın. O da diyor ki sen diyor Hasan Basri şu şu şu şu birkaç tane alim say. bunların isimlerini duydun mu duydum. İşte senin o uydurduklarının hepsini Hayırdır. tek tek ayırırlar. Allah. Allah bu dini onların eliyle koruyor ve sünneti de böyle koruyor. Yani korunan bir din var hocam. Anlatabiliyor mu? Şimdi, şimdi hocam şöyle şöyle kadar, şöyle bir düşünün, Kıyamete kadar bak olacağı, korunacağı, o ayrıca bak, ayet de mesela, var ama has, mesela hadislerden örnek, hadislerden soruyorlar hangi ayeti delil getiriyor? Dediğim gibi o sonra kacı kocafe'nin de öyle diyeceğim. Peki şimdi siz muazip mi cebelin? Muazip cebine. Yemere gönderilken. Peygamberimiz önemli. Zaten eski değişti. <gülüyor> Yemen'e gönderirken Neyden, neyden, neyden kitapla. Onu da bulamazsan sünnetle. Ondan sonra kını, işte o dediğini kabul etmiyor musun? Katatız yani, hocam. Hayır. Lütfen. Sö sen, ispat ben, edin, kabul edelim hocam. O hadisler, yazılı olan hadisler. <gülüyor> Kütübü sitte de var, ben kabul ediyorum. Peki, kabul etmediğimiz zaman, kabul etmediğimiz zaman, iştihadla hüküm çıkarmak kapısını kapatmıyor. Kapatıyor muyuz? Kapatacak mıydı? Şimdi önce o hadislerin yani, sahili hocam. Hayır, bak, hayır bakın şimdi. Bir hadisteki kabulün ölçüsü. Bakın Peygamber Efendimiz demiş ki Kur'an-ı Kerim'de bulamazsan demek bulamamak mümkün. Hadis-i şerifte de bulamazsan demiş. Demek bulamamak mümkün. O zaman ortaya çıkan hükümlerin, e, meselelerin hükmünü <gülüyor> nasıl verir? Onu söylemek lazım. Açmak lazım. Nasıl verecek? Ne diyor? Zayıf, zayıf, hocam zayıf, kendi kendinizle çelişmeye başladınız ben şimdi. Ben şimdi hocam... Kendi kendinizle çelişmeye başladınız. Neyse. Hayır, hayır. Hayır, <gülüyor> çok rahat olun. Benim <gülüyor> niyetim temiz. Ben de insanım, yanılabilirim. O ayrı bir Doğru, mesele. Doğrudur abi. Mesela. Hayır, böyle ol, olursa... Ne derler... O bizim şairlerden birisi öyle demiş mücadeleyi efkardan barikayı hakikat doğar demiş Osmanlıca bu bir şey demiş. mücadeleyi efkardan fikirlerin muaz bin cebel kaç kere Yemen'e gitti <gülüyor> hocam mücadeleyi efkardan fikirlerin çarpışmasından barikayı hakikat doğar Barika yıldırım şimşek demek hakikat aydınlanız demek yani Böyle konuşulur. Şeybaydınan. Muhalif Cemal'in Cebelin kaç kere, kere gittiği şimdi söz konusu değil. Niye değil? Oğlum, ben ben onu uzum değilim. Benim söylediğim hadis var kitapta. Ben onu biliyorum. İbn Mace'de, Tirmizi'de. Hayır, ben sen benim cevabımı soruma cevap olduğunu mi? ispat et Soruma cevap, cevap verdim. Sayı olduğunu demiyoruz biz. Onu sormadım ben sana. Sizin dediğiniz gibi o yoksa kitapta bulamazsa, sünnette bulamazsa bir hakim, kadı şeriat mahkemesinin kadısı veya bir müftü ne yapacak onu soruyorum ben size şimdi. Kitap sünnette bulur. Sen hiç kafanıyor mu? Yok, yok. Eğer <gülüyor> bulacak olsaydı şimdiye kadar açıklanmamış bir mesele kalmazdı. Mesele ne açıklanmamış? Örnek ver bir tane. Ne diye değişik değişik anlayışlar ortaya sürülmüş, açıklanmış da, ben de sana o sorayım. Niye dört mezhep olmuş ortaya çıkmış? Niye bin baz bir başka türlü iddia ediyor? Bin baz nereden çıkmış? Evet. Daha sağ. Abdülvahap nereden çıkmış? 300 sene evvel. Çıkmasaydılar ha. E, çı e, niye çıkmışlar onlar? Eğer ortadayız hakimse... Akıysa... sizi yaramazlar. Sizi. E, o ortadayken niye çıkıyor onlar? Bak hocam, alimlerin sündek hakkındaki sözlerine bak. Alimlerin sünnet hakkında usulü hadis okuduk biz. Ne var sözlerinde? Hadis... İmam-ı Azam ne diyor <gülüyor> sünnet hakkında? Ne, ne gibi mesela ne konuda, hadis konusunda? Hadis konusunda ne diyor i̇mam Ne gibi Azam? Benim mezhebim sahih hadistir diyor. Şafii de onu söylüyor. Şafii de söylüyor. Hepsi öyle ne diyor. diyor, diyor ne yani. Her müslüman <gülüyor> her alim bunu diyor. Ama bu ne <gülüyor> demektir? Ne demektir? Bu, bakın ağla kaçacağı. İmam-ı Azam bunu niçin söylemiştir? Ben içtihat ettim. Şöyle bir hüküm çıkardım. Eğer bu hüküm hakikaten gerçek hadise uymuyorsa ben Hatta. o hükümden dönerim. O hadis benim mesebimdir. Çok Bu, bu, bu e, kadar işte. ama bu demektir ki ortada dolaşan hadisler çok açık değildir, değildir bir farklıdır. <gülüyor> <gülüyor> bu farklıların hangisinin doğru olduğunu seçmek de bence bana düşmeyen bir şeydir. Ben seçemem. Ben e, senin eline ben geçen itimad ettiğim bu kara müslim sahi mi hocam? İslam alimleri arasında buhari Müslim en muteberlerinden takılmış. Eline geçenden amel et o zaman. Ne uğraşıyorum ben yok seçerim seçemem. Seçemiyorsan sahillerle amel et. Bütün müştehitler sahih demiş. Bakın ben ondan daha ziyade emniyetli bir yolu hadisi şerifi okunur, <gülüyor> kendi anladığıma göre amel etmeyi yetersiz buluyorum. Benim güvendiğim geçmiş çok değerli alimler Onlara hepsini gözden geçirmişler. Tabii, Ortaya hüküm çıkarmışlar. Ben namaz meselesini eğer e, kendi adıma uygulamak için öğrenmek istiyorsam <gülüyor> namazla ilgili fıkıh kitabına bakarım. <gülüyor> o fıkhi hükümde... E hani İmam-ı <gülüyor> hadise bakın. Yani şimdi gittin fıkha. Sen Hanifi değil misin? Hanifiyim. E niye tutmuyorsun İmam-ı Azam'ın sözünü? i̇mam Azam'ın Demedi mi hadise bakın benim sözüm uyuyorsa alın. O hadisi bulmak mümkün değil. <gülüyor> Onlar hepsini <gülüyor> hepsini gözden geçirmiş. <gülüyor> o fıkıh kitabına o fıkhi hükümleri koymuşlardır. Benim onların alimliğine <gülüyor> alimliğine güvenim var. Dolayısıyla hiç tercih... İmam-ı Azam'ın hangi kitabında namazda böyle bağlanacağına delil var? Var mı? İmam-ı Azam'ın mezhebinde olan alimler o ha, kitapları yazmışlar. İmam-ı Azam'a nispet edilen şeyler yani. İmam-ı e Azam'dan değil. Ha. Hayır. İmam-ı Azam'dan değil. Nispet niye, nasıl olur? Nispet nasıl olur? İmam-ı İmam Azam Azam'ı böyle yaptı İmam ki. İmam-ı Azam'dan geldiği kabul edilmesi. Mesela Hanefi mezhebinde akraba ile evlilik var mı? Hanefi mezhebinde? Akraba ile evlilik var. Ama büyük İslam ilmi halinde yasaktır diyor. Büyük Hangi? Mesela Hanefi şey, mezhebinde... Olabilir misiniz? Ömer Nasuh'u bir kitaptır. Ne diyor? Söyle bakalım. Mesela Ömer Nasuhi bilmen de yine orucu bozan meselelere giriyor. Hayır şu deminki mesela. Onu da söyleyeceğim diyorum. dur. Orucu bozan meselelere giriyor. Diyor ki kişi diyor parmağını yağlayarak kıçına sokarsa oruç bozulur. Kuru kuru sokarsa bozulmaz diyor. Şimdi İmam-ı Azam kalksa bunu ne der? Ne yapar bunu? 132. şeyden bölümde. O iştihat meselesi. Ama bak hanefi mezhebi İmam-ı Azam diyorsun ya İmam-ı e, Azam'dan. Yahu Hocaefendi <gülüyor> bilmez gibi konuşmayın. Lütfen İmam-ı Azam bütün meseleleri or ortaya gelecek meseleleri de koymuş değildir. Muhtemel vakı olacaklar hakkında hüküm vermiştir. Fakat onun bir hüküm çıkarma metodu vardır. <gülüyor> Kansibi ilkesi vardır. Dolayısıyla esas Hanefi'liği Hanefi'lik yapan O'nun metodudur, ilkesidir. O'nun zamanında bahs konusu olmayan niçe hadiseler sonradan çıkmıştır. Sonradan çıktığı zaman da onun O'na güvenen alimler, O'nun ilkelerini benimseyen alimler, O'ndan öğrendikleri o prensiplerle O'nun hakkında bir hüküm vermişlerdir. Demek ki... Bu iştihattır. İştihatta yanılma da söz konusudur. Bir müştehit, kendi iştihadına uymak zorundadır. Bir başkası da başka türlü iştahat ederse seninki yanlıştır diye iddia edemeyiz. O da bir iştahattır, Benim o da bir hocam, iştahattır. Hocam ağzını, ağzını açıp da gökten inmiyor ki Allah'ın vergisi bu yapacak bir şey <gülüyor> Buyur, konur sen. Evet. Yok hocam zaten diyor kendisi de diyor. İmam-ı Azam'ın diyor söylediği, yaptığı şeyler değil diyor. Onun diyor metodunu takip ederek diyor. E, hani filip fi o demek. O metodla uydurulan şeylendir. <gülüyor> <olacak>. <gülüyor> Sonra, hayır, işte, tek kelimeyle iştahat hadi kabul ediyor musun? Et Şartları mi? var tabi ki. Evet. Üçtehit iştihatında isabet ederse Yapıyorum. iki Güzel. ecir. Evet. Hata ederse tek ecir alıyor. Evet. Ama iştihadı kafana göre yapacağın bir şey değil. Hele ölçüleri, ölçüleri kuralları, kaydelerini. Yani ne belirsiz diyeceğim kusura bakmayın. Kişilerin e, akıl yürütmesiyle olma olmuş. Evet. Geçmişte bu işin ehli olduğu, takvasının da tabit olduğu alimlere güvenimiz var. Başkasına değil yani. Her çıkanım ben ben müstehidim falan diye çıkıp şimdi serbest bıraksan neler hocam, neler duyarız, neler duyarız. 40 tane aldım. Bir iki tane söz okuyayım da konuyu kapatalım inşallah. sonra hemen sonra yatsıya geçiyor. Yatsıya, geçiyor. yatsıya geçiyor. yatsıya Hadisleri bozmadan, tahrif etmeden öylece inanırız. Hadisi tevil ancak cehmîyenin işidir. Sıratil mustakim hadise uymakla olur. <gülüyor> Ahmed bin Hanbel hadis Nuh'un gemisidir. Binen kurtulur, binmeyen boğulur. Fasıklar ancak hadislerden ayrılır. Kur'an ve sünnet eee İcma ise ondan çıkan şeydir. Sünnete tabi olmak sahabenin yolu, büyük alimlerin yolu. Kur'an ve sünnet, icma ise Kur'an ve sünnetten çıkan kanaattir. Sünnete tabi olmak Kur'an ve sünnetten çıkan, icma nereden çıkıyormuş? Kur'an sünnetten. Çıkarsa sahi olur. O zaman bakın sünnetin manasında ayrı hükümler verenler bütün icma Öyle... kafasına göre hüküm vermemeli Kuran vermemel. ve sünnetten çıkarmalı evet. tamam. Kuran tamam. ve sünnet en doğru yoldur yok bunun hakkı da. batıldan ayıran şey Kuran ve sünnettir davranışların amelin sözün Kuran sünnete uymadıkça hakta olduğunu iddia edemesin ehli sünnet vel cemaatin özellikleri kitap ve sünnete <gülüyor> göre amel etmektir doğru ilk fitne kitap ve sünnetten ayrılmakla haricilerle başlamıştır Müslüman Cuma'yı, bayramı hepsini kitap sünnetten çıkarır. Dalalet yurdunda cuma da kitap ve sünnetin emridir. Bir dakika lütfen. Hareciler diye biliyorsunuz. Evet. Hazreti Ali'yi tekfir, tekfir eden, eden. Onlar da bir... İlk fitne bu, o zaman çıkmıştır. Biz Kur'an'dan alıyoruz bunu. Diyorlar. Demek ki... Şey Kur Kuran ne yapıyormuş demek ki Kuran'dan yani herkesin anladığı doğru değil mi? Ha bak Kuran ihtilafı tabii ki evet. Kuran ve var. Sünnet nasıl yapmış? Elleri dilleri o adamlar. Kuran ve Sünnet'in tercümesiyle amel edilir. Kuran ve Sünnet'in yasaklamaları kabul edilir. İbni Abbas Kuran okuruz, Sünnet okuruz, buna uyarız. Buna uymayanları sapık <gülüyor> dönüyoruz. Allah din konusunda her şeyi Kuran ve Sünnetle açıklamıştır. Kuran ve Sünnet ilmiyle Cennete giden yol cehennemden korunma anlatılmıştır. Doğru. Bunlar hiç şüphe yok. Selef alimleri, tabi'in ve tebe-i tabi'in bütün alimler herkes bize sünnetten delil sormalı. Sünnete ters düşmek dalaletin başlangıcıdır. İlk bozulma sünnetten ayrılmaya başlamıştır. Bidat sünnetin zıddıdır. Sünnetten ayrıldığında bidat çıkar. Veli Allah'ın dostu ancak sünnet değerlidir. Hikmet Sünnetin kendisidir. Ehli sünnetin özellikleri ancak sünnete tabi olmaktır. Sünnete sahip çıkan övülmüş, ayrılansa yerilmiştir. Kişinin değeri sünnete itaatle ölçülür. Sünnet hadis aynıdır. Her kim ondan ayrılırsa kınanır. İbni Hazım değerlidir. Çünkü sünnete itaat etmiştir. İman Ahmet, İmam Ahmet hadis Nuh'un gemisidir. Binen kurtulur, bilmeyen dalalete gider. Hadis Diğer bütün sözlere üstündür. Hadisten ayrılmak dalalettir. Hadislerin subutuyla amel ederiz. Tevhil, yorum yapmayız. Böyle amel edildiğinde hata bile edilse amel vardır. Abdullah İbni Mesud, Adem oğlunun kalbine nur iner. Ta ki sünnete uydukça. Hidayet ancak delil ve sünnetle olur. Kur'an öğrenme imkanı artırır sünnet. Kıyas ancak bir leş gibidir. Aç kaldığında iyidir Hadis ve sünnet sab, sebaattir. Hadis ve sünnet imanın ispatıdır. İbni Kudeybe hadis ve sünnet varsa işte o sağlam bir kurttur. Ez sünnet kurtuluşun yoludur. İmam Malik sünnet Nuh'un gemisidir. Ona binmeyen dalalete gider. Daha bu konuda hocam 100 tane imha şey Şimdi biz ne yapacağız kıymetli, o zaman? Kıymetli. Ne yapacağız? sünnete tabi olacağız hocam. Tabii, Anladım, anlamadığın yok. yok. Anlamasam bile ecir Neyse, alıyorsun. Aleyküm <gülüyor> Bilgin abi, bizim burada yani anlayamadığımız konu sünnetin içinden sahip olanını zayıf olanını nasıl ayırt edeceğiz? Alimler ayırmışlar. Alimler zaten, zaten ayırmış ayırmış ayırmışlar. Yani o yüzden Mesela İbn-i Maci'ye bunu he, sorun kavuş. bu, aynen öyle. Bu bizim işimiz evet, değil zaten. Hocam tabii. bir mevzuda dedi ki, bizim ne yaptığımız öyle. Bu bizim işimiz değil zaten. Biz Kur'an'dan, sünnetten, müştehit alimlerden, takva, züht bakımından kabul görmüş ilim ehlinin ayırdıklarıyla zaten. Mesela İmam Bukhari sahih diyoruz. İçindeki hadisleri göz kapalı okuyup amel ediyoruz. Niye? 150 tane her asırda bir müştehit. 150 tane müştehit gelmiş. Milyonlarca alim gelmiş, incelemiş, sahih demiş. E benim daha ne haddime? Ben zayıf değil desem haşa... Ancak şey mi? zedelen Onun için haddini bu, aşmak olur. Haddini aşmak olur. Bu zaten İbn bunu tespit etmiş. İbn Mace almış, bu zayıf, bu sahih diyor. İbn Mace hadisçi mi? Evet. Kutubi Sifteden muteber mi? Evet. E onun zayıf dediğini zayıf, sahih dediğini sahih kabul ediyorum.